Dijital bir kamu hizmeti sunan sosyal değişim platformu 10. yılına özel bir web sitesi hazırladı. Change10yıl.org adresindeki web sitesinde 10 yıl boyunca en çok imzalanan kampanyalar, yıllara ve mücadele alanlarına göre başarılar, imza kampanyası başlatarak bu mücadeleleri yürüten kişilerin deneyimleri yer alıyor. Web sitesini ziyaret ederek bugüne dek çevre alanında ve diğer mücadele alanlarında elde edilen başarıları görebilirsiniz. Change 10 yıl adresinde yer alan verilere göre Türkiye'de 10 sene boyunca platform üzerinde toplam 315.145 imza kampanyası başlatıldı. Bu kampanyalara toplam 138.777.655 imza atıldı ve her hafta ortalama 3 kampanya başarıyla sonuçlandı. Change.org Türkiye'nin 10. yılı için hazırladığı web sitesi change10yıl.org adresinde. İklim krizine karşı en savunmasız ülkelerden biri olan Türkiye'de iklim acil durumu ilan edilmesi için Change.org taksim iklim acil durumu adresinde bir imza kampanyası başlatan genç iklim aktivistlerine ünlü şarkıcı Mabel Matiz'den destek geldi. Yeni şarkısı Fanın klibinde yer alan Mabel knows the truth.com adresi izleyenleri change.org taksim iklim acil durumu adresinde genç iklim aktivistleri tarafından başlatılan iklim acil durumu ilan edilmesinin kampanyasına yönlendiriyor. Kampanya 35 bin imzayı geçti. Kampanyayı başlatan iklim aktivisti gençler sanatçı Mabel Matiz'i Harbiye'deki konserinde ziyaret etti ve hashtag karbon sıfır dünya bir pankartıyla birlikte Fotoğraf çektirdiler. İklim aktivisti gençlerden Atlas Sarrafoğlu tüm aktivistleri temsilen konserde konuşma yaptı. İklim krizine dikkat çekti ve herkesi 23 Eylül küresel iklim grevine davet etti. Mabel Matiz gençlere mücadelelerinde yanlarında olduğunu söyledi ve bizler geleceğimizi güvence altına alarak alacak olan karar vericiler istiyoruz. İklimi kurtarmak demek geleceğimizi de kurtarmak demek. Diye konuştu ve gençlerin başlattığı Change.org Taksim iklim acil durumu adresindeki kampanyayı imzalamalarını rica etti. Çiftçi Cihan Çolak lisanssız elektrik üretimi yönetmenliğinde yapılan değişiklik üzerine çiftçiler yenilenebilir enerji yatırımlarıyla desteklensin talebiyle Change.org Taksim çiftçiye güneş enerjisi adresinde bir imza kampanyası başlattı. Lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinin çiftçilerin güneş enerjisine yatırım yapmasını engelleyecek şekilde değiştiren ve 11 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan yönetmelikte değişiklik yapılsın. Bu yönetmeliğin 16. maddesinin 15. ve 16. bendi çiftçilere uygulanmasın. Çiftçiler bu maddeden muaf tutulsun diyen kampanyacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun son kararı nedeniyle Güneş enerjisi santrali ile tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyen çiftçilerin ciddi bir mağduriyet yaşayacağını dile getiriyor Cihan Çolak. Dünya iklim kriziyle boğuşurken yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve teşvikinin de bir o kadar önemli hale geldiğinin fakat Türkiye'de yatırımların önüne engeller konulduğunun altını çiziyor. Çiftçilere verilen güneş enerjisi santrali kurma hakkı sayesinde ürettiği enerjiyle yaz döneminde 4 ay sulama gibi tarımsal faaliyet yapan çiftçi, kış dönemindeki 8 ay boyunca herhangi bir işlem yapmadığı için bu dönemde ürettiği enerjiden gelir elde edecek ve yatırımının karşılığını alacaktı. Fakat EPDK, 4 Ağustos 2022 tarihinde açıkladığı son karar ve bahse konu yönetmelik, çiftçilerin 8 ay boyunca üreteceği elektriği devlete, bedava vermek zorunda bırakmış durumda ve yatırımlarının maliyetlerini bu şekilde çıkaramayacaklar. Bu haliyle dönemsel faaliyette bulunan çiftçiler için GES yatırımı yapmak imkansız hale gelmiş durumda. Ülkemiz ekonomisine ve çiftçilerine ağır bir darbe vurulmuştur açıklamasında bulundu. Lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğinin ivedilikle değiştirilmesi, çiftçilerin ilgili karardan muaf tutulması gerektiğini savunuyor kampanya. Çiftçilerimizi destekleyelim, Güneşimiz ve bereketimiz bol olsun mesajı veren kampanya Change.org Taksim çiftçiye güneş enerjisi adresinde. Türkiye'de suyu verimli kullanmadığımızı ifade ederek bu konuda kampanya başlatan Merve Vedanur Change.org Taksim vahşi sulamaya hayır adresinde diyor ki Türkiye su zengini değil fakat zenginmiş gibi kullanıyor. Tarımsal sulamanın %75'i salma sulama. Yaygın bir deyimiyle vahşi sulama. Suyun %73'ü tarımda, %16'sı konut ve yaşam alanlarında, %11'i ise sanayide kullanılıyor. Dolayısıyla suyun biz verimli kullanamıyoruz diyen Merve Beda Nur, ülkemizde su tasarrufu yapılması gerektiğini savunuyor ve yetkililere sesleniyor. Su fakiri bir ülke olmamamız için ülkemizin su kaynaklarına sahip çıkılmasını, Tarımda sulama denetimlerinin arttırılması ve kaynaklarımızın daha verimli kullanılarak gereğinin yapılmasına arz ederim demiş Change.org Taksim vahşi sulamaya hayır adresinde. Ben Uygar Özesmi ve Change.org özel haber programını derleyen Nil Orman Balpınar, Ebru Tepeler ve Büşra Yar sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.